Vb. Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Rasul ve Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, bizler internet üzerinden dinleyen kardeşlerimiz, Allah Subhanahu wa Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz kardeşlerimin üzerine olsun. Assalamu alaikum, murahmetüllahi ve, ve barakatu. Kıymetli kardeşlerin bildiğiniz üzere geçen hafta Bakara Suresi'nin bir ile üçüncü ayeti celilere arasını işlemiştik. Ama tam üçüncü ayet-i kerimeyi de nihayete erdirmemiştik. Hatta geçen hafta hatırlayacağınız üzere üçüncü ayet-i kerimenin yarısından itibaren alarak, Bugün inşallah 3 ile 5. ayeti kerimelerin arasını tefsir etmeye çalışacağız. Allah subhanahu ve taalanın izni ve inayetiyle. Hatırlamaya çalışalım kardeşlerim. Allah subhanahu ve taala Bakara Suresi'ne Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fihi ve delilul muttaqin. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ki gayb meselesini anlatmış ve de tam namaz ve rızıklardan infak konusunda kalmıştık. Ama öncelikle şuranın altını çizerek başlamak istiyorum cümlelerime, bugünkü dersime. Şimdi ayet-i kerimenin, Hani o muttakilikten bahsettikten sonra Allah Subhanahu ve Teala en sonunda 5. ayeti celilenin sonu itibariyle Allah Subhanahu ve Teala onlar kurtuluşa erenlerdir diye bitiriyor ayet-i kerimeyi. Öncelikle bu Kur'an-ı Azimuşşan'dan faydalananları muttaki olarak niteledikten sonra Allah Subhanahu ve Teala... Muttakiler de o kimselerdir ki şu bazı vasıflara haizdirler diye de Allah subhanahu ve teala devam ediyor ayet-i kerimesinde. Öncelikle bu hani link diyelim bugünün terminolojisiyle bu bağlantıyı bir kuralım. Yani muttaki bu Kur'an'ın sayesinde olunuyor dedik. Ve muttakilerin de en nihayetinde bazı vasıflarla felaha kavuşanlar olduğunu ne yapıyor ayet-i kerime neticelendiriyor. Şimdi eğer bu bağlantıyı kurarsak, kurduktan sonra devam edecek olursak, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu bir. gayba iman ederler, onlar namazlarını ikame ederler, verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. Hani hatırlıyor musunuz? Geçen hafta demiştim, iki ayet-i kerimenin arasında ciddi bir harmonize vardır, bir ilişki vardır, onun için bu haftaya tehir ediyoruz diye. Ondan sonra gelen ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor, Subhanahu ve Teala, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاَخِرَةِهُمْ يُقِنُونَ Bu ayet-i kerimeye şöyle bakan, bu ayeti celilelerden, şu üç noktayı ne yapabilir? Çok rahat bir şekilde müşahede edebilir kardeşlerim. Öncelikle inşallah bu üç noktanın üzerinde durmaya çalışalım. Birincisi kardeşlerim, Allah Subhanahu ve teala, hani o cümlelerime bir bağlantıdan bahsederek girdim ya, bu bağlantıyı kurduğumuz zaman, Allah Subhanahu ve teala, kurtuluşa erebilmeyi, İki ana damarda toplamış. Biz kurtuluşa ermek istiyor muyuz? Ki muhakkak öyle. Biz şu imtihan dünyasında sadece ve sadece bunun için uğraşıyoruz. Allah Subhanahu ve teala'yı razı edebilmek, kurtuluşa erenlerden olabilmek, hatta dualarımızın bir çoğunda bizi kurtuluşa erenlere ilhak eyle diye dua ediyoruz. Eğer ki maksadımız bu ise, Allah Subhanahu ve Teala gerek Bakara Suresi'nin bu ayetlerine gerekse Kur'an'a bütüncül bakıldığında Allah Azza ve Celle muttaki olabilmeyi, muttakilerin de bazı vasıflarının neticesinde kurtuluşa erenlerden olabilmeyi iki ana damarda toplamış. Bunun bir tanesi iman, diğeri ise amel. Parantez içerisinde salih amel Bakın kardeşlerim, nasip olursa dedim ya bu birincisi. Üçüncüsünde de biraz detayına gireceğiz ama eğer yeri gelmişken söylemek e, icap ederse şunu diyebiliriz. Bu tasnifi Allah yapıyor. İman ve amel dedik ya, inanın bu tasnif bize ait değil. Bazı şeylerin iman çerçevesinde incelenmesi gerektiğini bazı meselelerin ise iman çerçevesinin dışında kalıp amelle alakalı olduğunun tasnifini yapan bir zât Allah'tır. Bakın iman ve salih amel derken zaten bu kombinasyonu Kur'an'ın birçok ayetinde görmek mümkün. Ellezine amenu ve amilussalihat. Vellezine ve İman edenler ...ve salih amel işleyenler. İnanın tedabbür bakışıyla bu ayeti kerimelere de bakan bu iki ayet özellikle altlı ve üstlü bunu görecektir. Ki bizde eğer kurtuluşa ermek istiyorsak kardeşlerim... ...bu kombinasyon çerçevesinde bakmamız gerekiyor. İman ve salih amel. Hani Ankebut suresinin ikinci ayet-i kerimesinde de Allah buyuruyor ya ve <gülüyor> Onlar iman ettik, deyivermekle vermekle işin biteceğini, hiç imtana tabi tutulmayacağını mı zannediyorlar? Bu bir sözleşmedir. Eğer teşbit ata olmazsa iman ve salih amel kombinasyonu bir sözleşmedir. Biz kalu bela diyoruz ya. Orada bu sözleşmeyi imzaladık ya, bu sözleşme sadece teoriden, maddelerinin yerine getirilmemesinden ibaret olan bir sözleşme değil. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Sözleşmenin yerine getirilebilmesi sözleşmeyi mütekamil kılar. Onun için اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُطْرَقُوا أَن İman ettik diye vermekle iş bittiğini mi zannediyor onlar? Hayır. İmanın bir de nedir? Aynı o sözleşmenin yerine getirilmesi gibi getirilmesi olayı söz konusudur. Kardeşlerim birincisi o üç tane husustan dikkat çeken bu iki ayeti kerimeyi incelediğimiz zaman e, dikkat çeken ve öne çıkan hususlardan bir tanesi budur kardeşlerim. İkincisi Allah Subhanehu ve Teala dikkat ederseniz, 3 ve 4. ayet-i kerimelerde, اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ gayb. Onlar gaybe iman ederler diyor. Değil mi? Bakın, şu ayet-i kerimeyi bir sıralayalım. Nelerden bahsediyor Allah? Bak, iman ve salih amel dedik ya, en azından, belki hepiniz söyler söylemez farkına vardınız ama, hatırlatmak Adana Kerim kardeşlerim, اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ Allah gaybe imandan bahsediyor. Bir. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاهِ يُقِيمُونَ الصَّلَاهِ Namaza iman ederler demiyor Allah. Onun için dedi ki Allah tasnif ediyor diyor Biz değil. Namazı ikame ederler. İkame nasıl olur? Amel olur. وَمِمَّا razaknahum يُنْفِقُونَ İnfak ederler diyor geçiyoruz ayet-i kerimenin devamına. Velzîne yu'minûne bimâ unzile ileyke ve mâ unzile min qablik. Wa yu'minûne ederler diyor. Neye? Sana ve senden öncekilere indirilene. O bil âhiretihim Onlar ahireti de iman ederler. Görürüz ki bir ameli meselelerden bahsediyor Allah, bir de imani meselelerden bahsediyor Allah. Şimdi çok önemli olan nazarımda ve sizlerle paylaşmayı çok münasip gördüğüm bu ikinci nokta kardeşlerim. Şimdi arz ediyorum. Allah gayba imandan bahsediyor. Ellezine yu'minuna bil gayb. Geçen hafta da sormuştum, yine soruyorum sizlere. Gayba imanın içerisinde ne girer? Ahiret girer. Cennet girer. Melekler girer, cehennem girer. Yani gayba İman konusunu alayabiliriz nelerin girdiğini. Allah onlar iman eder gayba dedikten sonra ilginçtir ki bir sonraki ayet-i de ahirete de iman ederler diyor. Yukinun. <gülüyor> ahirete kani gelirler. Yani kani'nin tarifi şöyledir. Emin olmak yani o konudaki emin kararı demektir. Şimdi bu aslında bir şey değil mi? Yani buranın bir izah edilmesi gerekiyor. Niye? Gaybı zikrediyor ki gaybın içerisine ahirette girer. Ama Allah subhanahu ve teala ahireti ayrıca zikretmiş. Bence önemli. Evet yine burada Arapça bir belagat üstünlüğü konuşuyoruz. Sübhanallah. Kaideyi not etmek isteyen kardeşlerimiz için söylüyorum. Genelin zikredildikten sonra Birazdan örnek vereceğim inşallah ki daha iyi anlaşılsın. Genel zikredildikten sonra o genelin içerisinden hasın, özelin zikredilmesi meselenin ehemmiyetini ibraz etmek için bir kaidedir Arapça'da ve fıkıhta tabi doğal olarak. Tekrar ediyorum. Geneli zikrettikten sonra ki o gayiptir. Ki ahiret o gaybın içerisinde bir Özel olarak zikredilmesi, ahiretin ehemmiyetini ibraz etmek içindir. Örnek verelim. Şimdi buradaki bütün kardeşlerimiz için söylüyorum. Şu anda beni dinleyen ve bu salonda olan kardeşlerimizle biz, örnek veriyorum. İnşallah tefsir programının akabinde yatsı namazı kılmaya gideceğiz ve ama Ahmet de gelecek. Anladınız mı? Tekrar ediyorum. Dedim ki bu salonda beni dinleyen herkes inşallah programın ardından yatsı namazı kılmaya gideceğiz. Ahmet de gelecek. Halbuki Ahmet bu salonda oturanların içerisinden bir şahıs değil mi? Değil mi kardeşlerim? Evet. Ama ben... Ahmet'i geneli ifade etmenin ardından geneli zikrettikten sonra Ahmet'i tekrar zikrediyor olmam, o genelin içerisinden Ahmet'i anıyor olmam, Ahmet'in o genelin içerisinde özel bir yolunun, yerinin yolunun olduğunun nedir? Karinesidir, alametidir. O, işte bu kaidenin çatısı altına girer kardeşlerim. Geneli zikrettikten sonra eğer ki mesele ehemse, mühimse, onu özelleştirip zikretmektir. Ayete dönecek olursak, اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ diyor, سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ Ahirete de iman ederler. İşte bu, belki bu iki ayet-i kerimeye baktığımız zaman, bize, nasıl diyelim, hatırlatılması noktasında önemli noktalardan bir tanesi kardeşlerim. Peki bakın Allah s.a.v. ahireti niçin özellikle zikretmiş? Fatiha suresinin ilk ayetlerini hatırlayın. Hani Melik Yevmiddin demiştik değil mi? İşte ahiret Melik Yevmiddin'den daha geniş kapsamlıdır. Kapsamlı olmasının nedenlerinden bir tanesi de ahiretin tekrar dirilmeyi kapsıyor olmasıdır. Ahiret günü budur. Ve tekrar dirilme bize din gününü hatırlatmalıdır. Çünkü Allah bize boşuna diriltmeyecek öyle değil mi? Bakın ahirete iman, inanın kardeşlerim biraz şöyle düşünelim, başımızı ellerimizin arasına koyalım. İnanın Allah'ın bize bir ikramıdır ki iman ediyoruz ciddi bir meseledir. Tekrar dirilmeye iman etmek çok ama çok ciddi bir meseledir. Ahiret onu temsil eder. Allah ben tekrar dirilteceğim diyor değil mi? Bakın. Kafirler ilk müşriklerden örnek verecek olursak kardeşlerim. Tekrar dirilmeyi anlamak adına. Çünkü Allah oraya iman ederler diyor. Bizim görmediğimiz... Ve Allah subhanehu ve teala bir ceset düşünün. Hepimiz değil mi? Defne diyoruz. Onun üç ay sonra, beş ay sonraki halinin tekrar diriltilebileceğini söylüyor Allah. Ve bizim de ona iman etmemizi istiyor. Ve inanın bu birçoklarının sınıfta kaldığı bir noktadır. Ubey bin Halef. Bunu lütfen istirham ediyorum. Kaynaklara müracaat edin, bir okuyun kardeşlerim. Ubey bin Halef Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah azza ve Celle'den aldığı vahiyleri irşat ettiğinde tekrar dirilmekten bahsediyor. Ahiret gününe iman etmekten bahsediyor Allah'ın Resulü. Bu din bunu kapsıyor. Doğduk, yaşayacağız, öleceğiz ve Allah bizi tekrar diriltecek. Ubey bin Halef Hazırlıklı geliyor Allah'ın Resulüne. Eline kemik parçalarını ufalamış, ufalamış, havaya atıyor. Ondan sonra da, diyor ki, senin dinin, gayba iman et dediğin nokta bu mu? Yani benim tekrar, şu kemikleri attım, havaya attım bu kemikleri Allah, tekrar dirilteceğinden mi bahsediyorsun sen? diyor? Ben diyor, ahiret gününe iman etmiyorum. Yok böyle bir şey ya. Ufaladığın şu kemiklerin tekrar bir araya gelmesi nasıl mümkün olur? İşte yine akıl devreye giriyor. Hani o İsra ve Miraç olayında da anlattık ya. İşte Yasin suresinin 78. ayeti Celile-i Tayyibesi bunun için iniyor. Diyor ki Allah subhanahu ve teala Bir de diyor Bir bize diyor örnek getiriyor falamış olduğu o kemik tozları. Wadara balena mesela ve halqa. Nasıl yaratıldığını unutan o kimse diyor. Nasıl yaratıldığını unutan ve nesye halqa bize diyor. Örnek getiriyor. Bu bu kemikleri mi didiltecek sizin Rabbiniz? Ondan sonra da sorgulamaya diyor devam ediyor. Qale men yuhyil azama ve hiya Çürümüş bu kemikleri diyor. Tekrar kim diriltecek? Bana bir söyleyin. Ama Allah biz anlayalım diye nasıl cevap veriyor? Subhanallah. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِذَامَ وَهِيَ رَم۪يمِ قُلْ يُحْيِيهَا لَّذ۪ي اَنْ شَأَهَا اَوَّلَ marrah. Dön de bir bak diyor geriye. Seni ilk kim yarattıysa o nutfeden... Bu kemikleri de bir araya getirip seni tekrar ahiret gününde yaratacak olan Allah'tır. Müthiş bir terkip kardeşlerim. قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمِ قُلْ يُحْيِهَا لَّذ۪ي أَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّهِ İşte onun için ahiret gününe iman tekrar zikredilmiştir. Çok önemli. Tabi ahiret günüyle alakalı ehemmiyetini konuştuğumuz için ben ona tekrar girmiyorum kardeşlerim. Bu ayetlerden çıkarmamız gereken ve ibraz olan üçüncü nokta ise kardeşlerim, birincisine kısmen kısmen benziyor ama ben tekrar anlatma gereksinimi hissediyorum ve biraz da detayı var. İman ve amel tasnifini yapan Allah'tır dedik. İmanî meseleleri incelediğimiz zaman kardeşlerim Allah bizden amel etmemizi istemiyor. Bana biriniz şu salondan kalkıp şunu söyleyebilir mi? Biz ben meleklerle ilgili amel ettim. De mi? Yok yani böyle bir şeyin vakası yok. Ben hatta biz ne diyoruz? Bundan önceki peygamberlere inan, inen şeriat ve kitaplarla amel ettim. Oluyor mu? Olmuyor. Allah Subhanehu ve Ala bizden imana dair meselelerden sadece iman etmemizi istemiş. Yüminun billah. Amena'r-Rasul bima unzila ileyhi min Rabbihi vel mu'minun kullun amena billahi ve melaikatihi ve ve Bunlarla ilgili amel etmişlerdir. Amel etmeli der demiyor Allah. Ama görüyoruz ki tenfizle alakalı, amelle alakalı ayet-i kerimelerde ise Allah bizden amel etmemizi istiyor. Yuqimuna salate ve yu'tunez zekate. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu tasnifi yapan Allah'tır. Buradan şu çıkıyor kardeşlerim. Bir, akidevi konular. iki şer'i hüküm kapsamında incelenmesi gereken konular. Eğer ki biz bunu harmonize edersek, namaz imandır dersek, işte namaz kılmayan, İmanında problem vardır. İmanın dışına çıkmıştır dersek bu tasnifin ne manası kalır? Öyle değil mi? Bu tasnifi ben yapmadım ki. Bunu yapan Allah subhanehu ve teala. Belki bunu daha iyi anlama adına şöyle bir örnek verelim. Hem direkt meseleyi anlamış oluruz inşallah. Hani bir hadis-i şerif var ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. ''Lâ yezni ezzâni yâhîna yezni ve huve Bakın. Zina etmek ameli bir mesele. Değil mi? Allah bizden zina meselesine iman etmemizi istemiyor. Doğru mu kardeşlerim? Zina ameli bir mesele. ''Lâ yezni ezzâni yâhîna yezni ve huve Allah Allah. Ama Allah zina eden zâni zina ettiği esnada mü'min değildir diyor. İşte eğer biz burada bu tasnifi yapamaz isek kerim kardeşlerim, o zaman zina eden kafir olur. Namazı ihmal eden kafir olur manası çıkar. İçki içen, bununla iştigal eden kafir hükmü çıkar. Ama tekrar altını ısrarla çiziyorum ve girizgahımın başında da bunu ifade etmemin nedeni bu. Daha iyi anlaşılsın diye bu tasnifi yapan ben değilim Allah'tır. Peki öyleyse biz bu hadisi nasıl anlayacağız? Yani daha doğrusu size şöyle soru yöneteyim kardeşlerim. Namazı ihmal eden bir kardeşimiz imandan mı çıkar? Veya herhangi bir günahla iştigal eden kardeşimiz iman dairesinin dışında mı kalır? Hayır. Peki biz bu hadisi nasıl anlayacağız? Öncelikle bu hadisi söyleyen Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bakalım Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zina edenlere nasıl muamele etmiş? Öyle değil mi kardeşlerim? Bunu Allah'ın Resulü söylemiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir zina vakası intikal etmiş. Nasıl muamele etmiş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer ki ve o mümin değildir iman dairesinden çıkmıştır olarak algılayacaksak eğer Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zina eden sahabeye mürtet muamelesi yapmalı değil miydi? Evet. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin edilen maiz hakkında ve onun üzerinde ağladığı rivayet ediliyor. Bizzat namazını kıldırdığı rivayet ediliyor. Müminlerin kabristanına gömdüğü, defnettiği rivayet ediliyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir kimse iman dairesinden çıkmış ise namazını ikame etmez. Ona mürtet haddini uygular değil mi? İşte biz bu hadisi bu şekilde algılayacağız. İlk önce bakacağız ki Allah'ın Resulüne intikal eden zina meselesini Allah'ın Resulü nasıl algılamış, nasıl tatbik etmiş? Onun için bu hadisi Aynı başta söylediğim gibi bu tasnif çerçevesinden bakmamız gerekir. Bu şer'i hükümlerle alakalı bir meseledir. Şer'i hükümleri ihmal eden bir kimse ise ancak ve ancak günah işlemiş olur. Peki niye böyle bir ifade kullanmış Allah'ın Resulü? Bu tabir ise teknik detaydan da bahsedelim. Bir öncelikle Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zina hükmünün yani zina eden bir kimsenin işleyeceği günahın büyüklüğünü ifade etmek adına Arapçada bir kuraldan hareketle mecaz kullanmıştır. Bak biz yine Arapçayı ihmal etmiyoruz. Arapçayı alıyoruz yanı başımıza. Araplar böyle bir şey kullanmış mı? Evet. Araplar bir şeyin ehemmiyetini ifade etmek adına çok ulvi bir şeyi onun yerinde kullanmışlardır Kur'an'da yine bununla ilgili başka ayetler vardır diyor mesela Allah köye sor köye sorulabilir mi kardeşlerim köy benim muhatabım olabilir mi burada ne diyor yine belagat uzmanları diyor ki köye yakın ilişkisi olanları sor manasında kullanılmıştır. Onun için burada imanla zina e, amelinin linkinin bağının çok kuvvetli olduğunu ifade etmek adınadır bu kardeşlerim. Bu ayetlere baktığımız zaman bizim karşımıza çıkan üç tane noktadır dedik. Eğer ayet-i kerimeyle devam edecek olursak وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Rızık kurtubi Rahmaullah şöyle tarif eder. Kendisinden yararlanılabilen helal ya da haram her şeydir. Ve doğrudur. Yararlanılabilen her şeydir. Haramından da helalinden de biz hesaba çekileceğizdir Rızık budur. Ele geçen mal olarak da tarif edilmiştir. Senin eline geçen mala, senin taşıdığın o mala rızık diyenler de olmuştur kardeşlerim. Ama bizim konuşacağımız şey lafızdan hareketle sadece rızık meselesi değildir. Biz bugün rızık anlamaya çalışacağız. Rızık konusundaki kanaatlarımızı inşallahı sorgulayacağız. Biz biliyoruz ki kardeşlerim rızık Allah'tandır. Öyle değil mi? Şimdi her birinize bir ertelenen kağıt versen Birerde kalem versem ve sizi şu meydanda farklı farklı yerlere koysam ve ardından desem ki karşılaştığınız ilk 10 kişiye rızkın kimden olduğunu sorun ve cevabını bana getirin. Kardeşlerim soruyorum size nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Allah'tan olduğuna dair bir tabloyla karşılaşırız. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bizim zaten burayla ilgili bir sıkıntımız yok. Rızık Allah'tandır. Razzak olan Allah'tır. Amenna. Peki, akidevi bir mesele olan rızkın Allah olduğuna mümin iman etmesi gerekir. Ama bunun pratik hayata da yansıması vardır değil mi? Bir de bunu sorgulayalım. Rızkın Allah'tan olduğunu sorguladığımız insanlara... Ayrılmayın lütfen. İkinci bir sorumuz var deyip. Rızk anlayışınızın hayatınızdaki yansıması nedir? Anlatır mısınız diye sorsak. Şimdi size soruyorum. Nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Vahim bir tabloyla karşılaşırız değil mi? Evet. İşte biz bugün bunu sorgulayacağız. Bunu konuşacağız. Hani... İnne rabbeke yebsutu'r rizqa limen ve yekdir. Bu ayettir. Biz namazlarda bununla kıraat ediyoruz. Razzak olan Allah'tır. O kimilerine genişletir, kimilerine ise daraltır diyoruz. Biz buna iman ediyoruz. Ama gelin görün ki kardeşlerim, hani ayet-i kerimenin de devamında şöyle buyuruyor ya Çocuklarınızı katletmeyiniz. Onlara kıymayınız. Rızık endişesinden ötürü onların canına kıymayınız. Nahnu narzuquhum ve iyakum. Sizi ve onları doyuran ve rızıklandıran biziz diyor Allahu Teala. Bu ayet başımızın tacıdır. Ama gelin görün ki hayata yansıması böyle değil kardeşlerim. Nasıl? Çok şeyler söylenebilir. Ama ben kendi yaşadığım Hayat tecrübesinden örnek vermek istiyorum. Özellikle Avrupa'da bu çok meşhurdur. Giden gören kardeşlerimiz bilir. Şimdi burada siz bunu belki tasavvur ederken zorlanacaksınız ama hakkınızı helal edin bu örnek yerinde olduğu için veriyorum. Yani namaz iş yerinde nasıl problem olabilir ya? Diyebilirsiniz belki ama olan yerlerimiz var. Ben öyle bir yerden geliyorum çünkü. Kardeşe diyorum ki İş yerinde namaz nasıl kılabiliyor musunuz? Diyor ki yok ya. Kılmıyorum. Allah kablesin diyor toptan akşam kılıyorum. Yani şey kazaya bırakıyorum bir şey yani. Toptan diyor bir de. Sanki sözleşmesi var. Diyorum ki niçin kılmıyorsun? Ha bizi ilgilendiren yön burası. Niçin kılmıyorsun kardeşim? Diyor ki görüştüm işte orada tabii kışın da vakitler bir buçuk saat tabii namaz oluyor. Yani öğlenle ikindi arası bir buçuk saat. ile akşam arası bir buçuk saat. Neredeyse sekiz saat, on saat gibi mesai kavramı içerisinde üç dört kere namaz kılıyoruz. Onar dakikadan neredeyse bir saat yapar. Saat ücreti çalıştığı için de ne yapıyor? Oranın iş sahibi geliyor diyor ki ben senden bu bir saati keseceğim. İşte o da şu kadar meblağ yapar. Çarpıyor, bölüyor bir saati günde bu kadar haftada bu kadar eder ayda da bu kadar eder diyor ki maaşıma çok etkisi var ya diyorum ki kardeş sen rızkı anladın mı evet diyor rızık Allah'tan e ee kardeşim sen rızkı mısın? maaş bodrosuna yansıyan meblağ vallahi senin rızkın değildir vallahi değildir sen rızkı mısın? Ki rızkı anlayan şu ayeti kerimeyi gibi amel eder ve hareket eder. مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَالَّهُ مَخْرَجًا Kim? Sırf Allah korkusu dürtüsüyle hareket ederse Allah ona umulmadık kapılar açar. Sen Allah'ın razzak olduğuna inanmamışsın. Senin katında razzak olan patronun Vallahi bu mesele böyle anlaşılıyor. Bunu belki ben görmediğim için söylüyorum ama Türkiye'de de uzantısı vardır. Mesai kavramını, mesaiye kalıyor ki sıfır rızkım çoğalsın. Ya Allah Azze ve Celle'nin dini adına, davası adına bir amele davet ettiğimiz zaman, mesaiden geri kalmak istemiyor kardeşimiz. Sorduğumuz zaman da mesaiden alacağının aslında rızkını etkileyeceğini söylüyor. Vallahi aynen bunları işittim. Ama öyle değil. Allah bizden subhanehu wa Taala rızık meselesini böyle anlamamızı istemiyor. Eğer ki razzak olan Allah dediysek bize gireni ve çıkanı da tayin eden Allah'tır. Allah bize ölçü veriyor kardeşlerim bütün işlerimizde olduğu gibi nafakayı temin etme ve rızık meselesinde de Allah korkusunun bu dürtünün insana amel etmeye sevk etmesini istiyor Allah bununla ilgili canlı bir örnek anlatacağım inşallah bilen kardeşlerimiz var ama tam konuya örnek moda mod uygun düştüğü için anlatıyorum gerçek bir örnektir yaşanmış bir örnektir Rızkın Allah'tan olduğuna ve yerzukhu min haythu le yehtesib onun diyor hiç ama hiç hesap etmediği yerden rızıklandırdık biz onu. Bu ayeti kerimenin yaşantısını anlatacağım size. İnşallah. Faslı bir genç Amerika'ya gider. Canlıdır ha bu hikaye filan değil. Gerçek olay. Allah bize rızkı böyle anlamayı nasip etsin. Amin deyin kardeşlerim. Amerika'ya gider ki Amerika'ya gitmesin nedeni fakirliktir. Para kazanmak ister genç. Ama Allah'tan korkan bir gençtir. Allah'tan ittika eden bir gençtir. Hep bu dürtüyle yaşar. Hemen bunu söylerken lütfen işinizi hayal edin. Çalışıyor olduğunuz ortamı hayal edin. Onun sizden Allah'ın razı olmayacağı bir iş talebinde bulunduğunuzu hayal edin. Nasıl davranırsınız? Nasıl bir tavır takınırsınız? Allah Azze Celle'nin ittikası ve bunun dürtüsüyle mi hareket edersiniz? Etmez misiniz? Ben bunu anlatırken bir yönden de Allah rızası için bunu düşünün. Ki konu daha iyi anlaşılsın. Kardeş... Bu faslı genç çok büyük bir iş merkezine gider. İş bulacaktır. Gider. Asansör, tabii bizim hastanelerdeki 3 kişilik asansör gibi tahayyül etmeyin. O gökdelenlerinde, bu odanın büyüklüğünde asansörleri olur. Birinci katta bir biniyor 30 kişi. Üçüncü katta iniyor 20 kişi. Orada biniyor 10 kişi falan. Genç randevusu olduğu yere giderken, Son iki veya üç kat kala dikkat edin lütfen. Ve sözlerimi de lütfen yanlış anlamayın. Örneğin daha iyi anlaşılması adına söylüyorum. Güzel mi? Güzel bir bayanla asansörde yalnız kalır. Bayan güzeldir diyorum. Çünkü bu bayan ve o faslı kardeşimizin kendi ifadeleridir. Sonradan kendilerinin ifadesiyle o iş merkezinin en güzel bayanıdır. Kardeşimiz yalnız kalınca lütfen dikkat edin Mimime hareketime hani ayet diyor ya onlar gözlerini haramdan kaçırırlar. Genç aynen şöyle yapıyor. Bu davranışı yapıyor genç. Bayan bu davranışı görüyor. Subhanallah. Ve o kardeşimize bir adım daha yaklaşıyor bayan. Ama bu arada bayan tabii kendi ifadeleridir bu. Biz ondan öğreniyoruz çünkü bunu. Diyor ki ben orada neler geçirdim diyor o 3 saniyede. Nasıl olur da bakmaz. Dikkat edin Allah korku dürtüsü işte bu. Mutlaki olmanın adımıdır bu. Diyor ki bana nasıl bakmaz. Diyor ki kendimi bir süzdüm. Yani bana bakmamasına iten nen, neden nedir acaba? Diyor ki bir adım attım. Beni fark etsin diye. Diyor ki o genç sırtımı döndüm. Diyor ki hamlosunu o arada diyor şey açıldı. Asansörün kapısı. Genç hemen dışarı çıkıyor. Bayan bundan çok etkileniyor subhanallah. Diyor ki olamaz böyle bir şey. Çünkü o bayan bütün erkeklerin kendisine bakmasına alışmış. Varıyor diyor ki bakar mısınız? O kardeşimiz yüzünü başını kaldırmadan diyor ki söyle buyur. Diyor ki bana niye bakmadın? Diyor ki aynen gencin cevabı şu. Vallahi diyor bakıp ya da bakmamam Allah'u var. Bakıp ya da bakmamam diyor. Vallahi ve billahi senin güzelliğinle hiçbir alakası yoktur. Ben diyor sana sadece ve sadece Allah emrettiği için bakmadım. Bayan diyor ki içinden sorguladığını sonra kendisi anlatıyor. Diyor ki eğer ellerinde bütün imkanı olmasına rağmen ve ben sırf bana baksınlar diye giyinmiş olmama rağmen Allah korkusuyla, dürtüsüyle hareket eden bir genç bana bakmıyorsa diyor ki İslam daha nice muhteşem ahkamlara sahiptir. Subhanallah diyor ki bayan benimle evlenir misin? Diyor ki evlenemem. Yani evlenirim de ben istemiyorum. Niye? Benim imanımı paylaşmıyorsun. Diyor ki vallahi ben senin diyor imanına iman ettim. O bayan kim olsa iyi biliyor musunuz kardeşlerim? O iş merkezinin sahibi. O aslı genç Amerika'nın neredeyse en zenginlerinden oluyor. Ve şu ayeti kerimeyi okuyor genç. Men yetteqillâhe yec'allahu mahraca ve yerzukhu min la yahtasib. Kim ki Allah korkusuyla hareket ederse, Allah ona umulmadık kapılar açar. وَيَرْزُقْهُ min haythu لَا يَحْتَسِبْ Onun da diyor hiç hesap etmediği yerden Allah diyor onu rızıklandırır. Vallahi rızık budur kardeşlerim. Çalıştı mı bu genç? Daş ocağında falan çalışmadı. Senelerdir para biriktirip de almadı o iş merkezini. Sadece ve sadece onu Allah sınadı, ve Allah ona hiç ummadığı yerlerden kapı açtı. Kardeşler, işte rızık böyle bir şey. Biz rızka böyle iman etmemiz gerekir. Rızkı böyle anladıktan sonra Allah diyor ki işte bizim onlara verdiğimiz bu rızıklardan onlar infak ederler. Kurtubi Rahmeullah İnfaka der ki elinden bir an çıkartmak. Nasıl da bizim anlatacağımız konuya oturuyor ya. Diyor ki esas kelime manası odur. Sende var olan bir şeyin bir an senden çıkmış olması senin de onu çıkartma niyetinde olman. Onun için münafık denmiştir. <gülüyor> Dinden bir anavel çıkmak istiyor çünkü. Aynı kelimeden türer. Kurtu bir böyle tarif etmiştir. Wa mimma razaqna Burada Bakara suresi, Bakara'nın bu ayetindeki orzıklarımızdan infak edere iki ya da üç yorum gelmiştir. İbn Abbas'ın bir yorumu vardır radıyallahu an der ki bu infak zekatı kasteder. Hemen İbn Mesud böyle müthiş bir yarış var aralarında. Subhanallah müfessirlerin zirveleri diyor ki hayır. İnceleyelim Kur'an'ın diyor e, infak ayetlerini Allah diyor genellikle zekatı zikretmiştir. İbn Abbas tabilerindeyse cevap veriyor. Diyor ki ama farz olan namazda zikrettiği için zekat dedim ben diyor. İbn Mesud da diyor ki radiyallahu anh Allah diyor ve ikamus salat ve atuz Zekat deseydi zaten namazla onun yanında zikrettiği ayetler de var diyor. İki tane görüş ortaya çıkıyor kardeşlerim. Sonra gelen e, muasır alimler de demişlerdir ki e, zekat değildir lakin infak etmekle mükellef olduğumuz alanlar kapsar demişlerdir. Ama ben bu görüşleri sadece zikretmekle iktifa edeceğim. Yani buradaki infakı neticede biz ne olarak anlayalım? Çok kapsamlı bir infak ve genelde eğer özelleştirecek olursak da görüşlerden hareketle farz olan örnek veriyorum. ailein nafakası ve bu alandaki infak da bu kapsama girer kardeşlerim. Ama benim infak konusunda paylaşmak istediğim nokta şurası kardeşler. Rızıklarımızdan infak bize iki şeyi öğretmeli. Lütfen altını çiziyorum. Ayeti celilleri inceleyelim. İnfakla ilgili vahyin bize hitabını inceleyelim. Görüyoruz ki infak bize iki şeyi öğretmeli. Bir, paylaşımcı olmayı öğretmeli. İki, dünya ve dünya malını ve belki de o dünya malının içerisinden sevdiklerimizden İnfak edebilmeyi bize öğretmeli. Yani eğer ki e, özetleyecek olursak paylaşmayı öğretmeli. İkincisi dünya ve dünya zinetlerini ölçüler doğrultusunda sevmeyi öğretmeli. Şimdi biz Kur'an'da bir kavramı var değil mi? Bir. Ne demek bir kardeşlerim güzel ya da iyiliğe erenler mi arasındadır değil mi? لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, birre, iyiliğe ki Allah katındaki iyiliktir, erişemezsiniz. İşte bu, bu ayetten de hareketle bize infak iki şeyi öğretmeli. İnşallahı rahman kardeşlerim, İnfakın nasıl olması gerektiğini bize Sa'id İbn Amir radıyallahu anhu öğretiyor. İnfak böyle yapılmalı demiş 1400 sene önce. Ben infakı böyle anladım Allah'ın Resulü'nden demiş 1400 sene önce. Ve biz de bugün infakı o ve onun gibi mübarek sahabelerden öğreniyoruz. Said İbni Amir radiyallahu anh cesaretiyle timsal olmuş bir sahabedir. Nasıl mı? İnfa konusuna geçmeden önce sahabeyi tanımak adına diyorum. Hazreti Ömer halife seçilir. Seçilir seçilmez kapısını çalar. Der ki Ya Ömer ne yiyorsan yedir. Ne söylüyorsan amel et. Allah katında diyor en hayırlı amel sözüne mutabık düşen ameldir. Benim diyor bu sözlerimi kulağına küpe yap. Allah diyor seni Allah seni mükafatlandırır. Yani böyle cesur halifeyi muhasebe eden, nasihat eden bir sahabe. Allah Hazreti Ömer radıyallahu an Sa'd bin i Amir'i Humus'a vali tayin eder kardeşlerim. Dikkat edin. Humus'a vali tayin eder. Humus'tan da Humus'un kibarları, yani kibar derken yaşlıca büyük olanları, halifeyi ziyaret için Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelirler. Sohbet ederler, Humus'tan olduklarını söylerler. Derler ki, nasıl valinizde aranız? On numara. Hiçbir şikayetleri yoktur. Derler ki bize fakirlerin gelmişken diyor fakirlerinizin listesini yazın. Bana bir liste yapın. Fakirlerinizin isimlerini yazın. Gelmişken bir daha oyalanmayalım. O sizinle birlikte para göndereyim. Onlara dağıtın. Listeyi Hazreti Ömer radıyallahu anha takdim ederler. İsimlere şöyle bakarken isimlerin içerisinde Sa'id ibni Amir var. Vali ya. Ha. Hazreti Ömer diyor ki aynen böyle radıyallahu anh. Bu bizim vali sahit mi? Yanlışlığınız olmasın o validir diyor. Ben ona nafaka bağladım. Diyor ki vallahi biz emin olmak için onun günlerce haftalarca evini gözetledik. Onun evinde ya Ömer aş pişmedi. Diyor ki olamaz böyle bir şey yani. Diyor ki şu bin dinarı alın Said İbni Amira verin. Özellikle Halife Ömer gönderdi deyin ki kabul etsin. Dikkat edin kardeşler. Getirirler. Said İbni Amira keseyi verirler. Derler ki veya der ki bu ne? Biz, her şeye zeval olmaz, aç kendin bak. Açtıktan sonra bakar, şöyle bir yakarış yükselir evin içerisinden. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahu akbar. Hanımı koşarak gelir. Aynen böyle. Hanımı koşarak gelir der ki, emhate emirel mu'minine ya sa'd inna lillahi ve inna ileyhi raciun musibet anında söylenen bir kelamdır kardeşlerim bu yakarışı bu söylenişi seslenişi duyunca hanımı emhate emirel Mumin'in e ey sa'd müminlerin emiri mi öldü <gülüyor> Der ki: "Saat. Vallahi bel a'zamu mink." Vallahi bel a'zamu min haza. Bundan daha şiddetlisi oldu El Hatun der. Bundan şiddetlisi daha ne ola ki? Hanımı sorar. Der ki: "Müminlere topluca kıyam mı oldu? Kıyım var ya, onu kastediyorum." Diyor ki vallahi ondan da daha fena. Diyor ki ne oldu Allah aşkına söyle. Diyor ki dahalad aleya ed-dunya litufsida ahireti. Diyor ki vallahi dünya ahiretimizi ifsat etmek için geldi. Vallahi diyor fitnenin en büyüğü evimize yerleşti. Bundan daha büyüğü olamaz. Allahuekber. Diyor ki: "Dakhalat alayya ad-dunya li tufsid Diyor ki dünya ahiretimi ifsat etmek için bana musallat oldu. Ve de diyor evimin tam ortasına yerleşti. Keseyi tutuyor diyor ki bana diyor verilen para bana yazıyor. Bunu diyor git infakat. Elden çıkarmak bu olsa gerek. Vallahi infak ancak böyle anlaşılır ve bize de örnek olsun diye ancak böyle anlatılır. Allah subhanahu ve Taala bizlere bu anlayışı nasip buyursun inşallah kardeşim. Tam kelime manasıyla böyle moda, moda oturan bir örneklik paylaştım. Bundan sonra Allah subhanahu ve Taala Devam ediyor kardeşlerim. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden önce indirilenlere iman ederler diyor Allah subhanahu ve teala. Ki ondan önceki kitapları ve inan peygamberlerin getirdiği kitapları kasteder Onun için buranın çok izahı muhtaç olduğunu düşünmüyoruz. Ve nihayetinde Allah subhanahu ve teala وَاُولَيْكَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ işte bunlar Rabbinin hidayeti ve yolu üzer olanlardır. Kim onlar? O vasıflarını saydığımız kimseler. Namazı ikame ederler. Müfessirlerin bir çoğuna göre namazı ikame etmekten kasıt erkanlarına riayet ederek kesintisiz kılarlar. Kılıp kılmama, bir gün kılmak, bir gün kılmamak değil. Bu ikameden bunun kastedildiğini söylerler. İşte bu vasıflarını saydığımız kimseler Allah Subhanahu ve Taala'nın yolu hidayeti üzeredir. Ve ulaykemu'l muflihun ve felaha erecek olan, kurtuluşa erecek olanlar da bunlardır diye Allah Subhanahu ve Taala ayet-i kerimesini bitiriyor kardeş. Ve ben de inşallah bu vesileyle bugünkü tefsir dersimizi nihayetlendirelim inşallah. Allah subhanahu ve teala bizlere e, söylediklerimizle ve anladıklarımızla sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı müesser kılsın inşallah. Rabbim subhanahu ve teala bizleri doğru yolundan ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vana enil hamdü lillahi rabbil alemin. Vesselamu <Sessizlik> aleykum ve rahmetullahi ve barakâzuhu.